Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi alaamin. Ve salatu ve salamu ala ve alaahirin ve senedina ve mededina Muhammedin ve ve ve, ve ba'du ikhvan, inna hadisi kitabullah. Ve iftalar hediye, hediye şeyidine Muhammedin sallallahu taala aleyhi ve sellem Ve şer al umuri muhtesatı ha. Ve külle muhtesatim bilat. Ve külle bilatim dalale. Ve külle dalalatin vasahebe ha finar. Ve biz senin mutfacili ile Nabi sallallahu aleyhi ve sallam'a annu kalm. Ela edül lukum ala daaikum ve devaikum. Ela اِنَّ دَا اَكُمْ اَلْذُنُوبُ وَدَوَا اَكُمْ اَلْا اِسْتِغْفَارُ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهُ فِي مَا قَالَ اَلْكَمَا قَالَ Aziz ve muhterem Bastım. kardeşlerim, Allah Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlenizi seyreden, razı olduğu kullarınızı karşısına dahil edip iki cihanda aziz eylesin. Peygamberimiz, Efendimiz, Rehberimiz, Numune-i İmtisalimiz Muhammed-i Mustafa, aleyhi eftenü salavatül ekmelü ve teslimat hazretlerinin mübarek hadis-i şeriflerinden bir demet şu mübarek cuma akşamında şu mübarek şaban ayının ilk perşembe akşamında okuyup izah etmek suretiyle bu mübarek vakitleri hayırlı çalışmalarla fazilendirmek arzusuyla toplandık. Allah Teala Hazretleri Dünya ve ahiretim hayırlarına cümlemizi nail eylesin. Bu hadisi şereflerin okunmasına ve izahına geçmezden önce başta Peygamber Aleyhi ve sellem efendimize sevgimizin, saygımızın, bağlılığımızın ve ümmetliğimizin bir nişanesi olmak üzere ona olan bağlılığımızın nişanesi olsun, ruhu fakine hediye olsun diye ve onun cümle alinin ve ashabının, etvaının, ahbabının ruhlarına hediye olsun diye Sair Enbiya ve Mürselin ve Cümle Evliyaullah ve Mukarrabi'nin ruhlarına hediye olsun diye hasreten Peygamber Efendimiz'den sonra ümmet Muhammed'in irşadı ile meşgul olmuş olan veresi-i Enbiya Ülema-i Saadat ve Meşahituluk-i Aliyyemizin hediye olsun diye bu hadis-i şerif-i cem bu hadis kitabını can ve telif eylemiş olan Gümüşhaneli Ahmet Ziyahattin Efendi hocamızın ruhuna hediye olsun diye. Bu hadis şerifleri bize nakil ve rivayet eylemiş olan cümle hadis alimlerinin ve ravilerin ruhlarına hediye olsun diye. Kendisinden feyze aldığımız üstadlarımızın, hocalarımızın haseten Muhammed Zahil Kotku hocamızın ruhuna hediye olsun diye bu beldeleri Allah Allah diye diye, mallarını, canlarını ortaya koyarak fethetmiş, sonra bize miras bırakmış, siz hıfsedin diye emanet eylemiş olan Fatih ecdadımızın, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına hediye olsun diye, Şu caminin yapılmasına emin geçenlerin, yaşatanların, imar edenlerin, cemaat olarak içini tizlin edenlerin, kendilerinin ve geçmişlerinin ruhlarına hediye olsun diye, ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere, Türkiye'nin muhtelif şehirlerinden şuraya cem olup gelmiş olan siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin yakınlarının akrabasıydır, büyüklerinin ruhlarına hediye olsun diye. onların da Rabbimizin rızasına uygun yaşayıp. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesini şu, insanların şaşırdığı, sapıttığı asırda tatbik eyleyim, ona ittiba eyleyim, onu ihya eyleyim, şehit sevaplarına erelim diye. Peygamber Efendimizin yolunda yürüyelim, Kur'an-ı Kerim'in yolunda yürümemize vesile olsun diye, dünya ve ahiret saadetine elmemize vesile olsun diye bir Fatiha, üç İhlas-ı okuyup böyle başlayalım, böyle Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Metni okumuş olduğumuz hadisi-i şerifi Enes ile Malik radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden rivayet eylemiş, eylemi rahmetullahi aleyh kitabına kaydetmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Ela tedlukum ala daikum ve devaikum. Size hastalıklarınızı ve hastalıklarınızın şifasını, devasını bildireyim mi? Ela inna daikum ezlün. Bütün hep olun, ağaç olun, gözünüzü açın, iyi kadrayı anlayın ki asıl hastalıklarınız günahlarınızdır ve deva eküm şifanız ilacınızda el istiğfaru terbe ve istiğfar eylemektir. Bu kardeşlerim hepimiz sıhhat isteriz allah Teala Hazretlerinden. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de tavsiye etmiş. allah Teala Hazretlerinden bir şey isteyeceğiniz zaman afiyet isteyin. Çünkü afiyet hem bedeni sıhhati hem de ruhen huzur ve saadeti ihtiva eden hem dünyaya hem ahirete ait hayırları cem eden bir kelimedir. Allah'tan afiyeti isteyip buyurmuş. Tabii saati isteriz ama sanılmasın ki hastalık kötüdür. Çünkü insan hastalanırsa Allah Teala Hazretleri hastanın günahlarını affıma ufret ediyor. Hastanın iniltisini tesbihe sayıyor. Hastanın uykusunu ibadete sayıyor. Hastanın duasının makbul tutuyor hastanın yapamadığı ibadetlerini yapmış gibi defterlerine meleklerine emredip yazdırıyor. Eğer insanlar hastalıktaki kendilerine sağlanan manevi mükafatları, faydaları bilseler, hasta olmayı da isterler yani. Tabii biz istiyoruz ki Allah bize sıhhada afiyet versin, gene de ötekiler de versin. Yani vücutlarımıza afiyetle vermekle beraber, dualarımızı kabul etsin, iki hayrına hayırına erdesin, tamam Demek ki aslında hastalık Allah'ın takdiridir, bu dünyaya gelen insanlar çeşitli imtihanlarla imtihan ediliyorlar, bazen sıhhatle imtihan olur insan, bazen hastalıkla sıhhatle imtihan olur, Allah insana sıhhat verir, afiyet verir, güç verir, kuvvet verir, bakalım bu gücünde, kuvvetinde, sıhhatinde bana ibadet edecek mi? Benim yolumda çalışacak mı? Benim dinime hizmet edecek mi? Efendim koşuşturacak mı, gayret sahip edecek mi diye? Hastalık verir, bakalım sabredecek mi? Benim takdirime rızası var mı? Bakalım her zaman nimet olmaz ya, arada böyle sıkıntı olduğu zaman da kulluğunu sağlam tutabilecek mi diye öyle iddian eder. Sevginlikle imtihan eder, fakirlikle imtihan eder. Hepsi, her çeşit hal, her çeşit durum, her çeşit olay, başa gelen her havadis Allah'ın bir çeşit imtihanıdır. Biz bu imtihana takındığımız tavırla, verdiğimiz cevapla sevap kazanırız veya imtihanı kaybederiz, günaha gireriz, asi oluruz Allah etmesin. Çeşitli durumlara düşebiliriz. Gözümüzü açmamız lazım, daima Rabb'lomuza sabırla, şükürle, güzel ibadet etmeye gayret etmemiz lazım. Evet, hastalıklar insanların böyle korktuğu şeylerdir. Gerçekten insanın bir arzusu, sancısı tuttuğu zaman, bir dişi ağrısı gecesi başına, evi başına yıkılır, gecesi zindan olur, gündüzü de zindan olur. Yani güneş olsa bile dışarıda dünya başına yıkılacak gibi olur. Artık o diş ağrısından kıvranır. Midesine bir ağrı girse, safra kesese, ağrısa, böbrek ağrısa, efendim böbrek, böbrek taşlarının, kullarının sancısı olsa bilirler ki bunlar ne kadar insanı zor durumlara düşürüyor. Hayır. Evet, bu hastalıklar istenmez ama asıl büyük hastalık insanların günahlarıdır. Asıl hastalık günahlardır. Çünkü bu günahları insanlar gafletlerinden işliyorlar. Hakikaten mutlularda bir hastalık var da, imanlarında bir zaaf var da onun için o günaha düşüyor. İçki içen bir insan, o içkiyi içtiği esnasında imanı nerede? Başından bir iki kaç yukarıda. Gitmiş. Çünkü o imanı ona o içkiyi içip diyecekti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki, Allah'a itaat eden kimse Allah'ı zikretmiş olur. İstersen namazlı, orucu, kuran Kerim okuması şöyle, azıcık bu bile olsa, pek böyle şaşalı göz bir şekilde olmasa bile itaat etti mi Allah daim zikrediyor diyor. Elinde tesbih, Allah Allah Allah, Allah la ilahe illallah diyor insanlar, tamam itaat etti mi zikrediyor demektir. Neden? İtaat, Allah'ı bilmenin, inanmanın, ona karşı ayıp olur, günah olur, yapmayayım diye uyanıp durmanın alametidir. Bir insan günah işlediği zaman da Allah'ı zikretmemiş olur. İsterse namazı, orucu, Kur'an-ı Kerim tilaveti çok olsun diyor. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde. Demek ki esas olan insanın imanının onu günahlardan alıkoymasıdır. İmanı insanı günahlardan alıkoyamıyor, gözü yan yan bakıyor harama. Efendim midesinde yasak haram lohma var, eli harama uzanıyor dili durmuyor. Efendim, onu bunu incitip duruyor. Tamam Bu insanın hasta. İmanında, vücudunda, kalbinde sıkıntısı ve hastalığı var demek. Asıl, asıl hastalık bu. Peki ne olacak? İnsan yanıldı, şaşırdı, şaşırdı, bir günah işledi. Ne olacak şimdi? İlle cehennemde yanacak mı? Hayır. Eğer kul hatasını bilirse, boynunu bükerse, gözyaşı dökerse, pişmanlık duyarsa, Rabbuna vücû ederse, dergahına el açarsa, tevbe ve istiğfar ederse Allahu Teala Hazretleri onun günahını affediyor. Hatta daha ileri. Eğer kul yaptığı günahtan hakiki bir pişmanlık duyuyorsa kalbinde, o pişmanlık kalbinde belirdiği anda daha diline tevbeyi istiğfarı getirmeden Allah affediyor günahını. O kadar Rabbinizin rahmeti geniş, rahmet debiyası okyanuslarla kıyas edilemeyecek kadar engindir. Allahu Teala Hazretleri bilerek bilmeyerek, cahillikle yapmış olduğumuz cümle günahlarımızı, hatalarımızı, isyanlarımızı şu mübarek şaban ayının ilk haftası günlerinde, şu mübarek cuma akşamında şu mübarek mescitte, ki mescitlerin hepsi Allah'a ibadet yerleri olduğu için mübarektir elbette. Lütfuyla ile affeylesin. Bundan sonraki ömrümüzde de bizi günahlardan uzak durup, kendisine mutlu olarak yaşamayı ihsan ve ikram eylesin. Demek ki dilimizden tevbe istiğfarı düşürmeyelim. Rabbimizin rahmeti çoktur. Eğer tevbe ve istiğfar edersek, Rabbimiz günahlarımızı affı mantıret eyleyecek. Bu arada bazı şeyleri hatırlatmak da uygun olur muhterem kardeşlerim. Şimdi Allah Teala Hazretleri günahları affeder diye hadis-i şeriflerde geçiyor. Nitekim bu hadis-i şerifte de geçmiş devası istiğfardır. Fakat Allahu Teala Hazretleri bazı kimselerin duasını kabul etmez bir müddet. Mesela haram lokma yiyenin 40 gün ibadeti kabul olmaz. Haram lokma yemişse 40 gün kabul olmaz. O 40 gün geçecek. Onun için neden şeye sokuyorlar? Efendim gir bakalım şu şeye, halvete. Şu helal ye, haramlardan kesil, ibadete yönel, insanlara karışma, 40 gün geçiyor. O 40 gün geçtiği zaman insanın vücudundaki efendim haram dokmalar izale olmuş oluyor. O haram yok yemekten doğan ceza ibadetin kabul olmaması, tevbenin istiğfarenin kabul olmaması cezasının sona ermesi vuku buluyor. O bakımdan muhterem kardeşlerim, daha başka böyle şeyler de, başka sebepler de vardır. Tevbe tevbe edelim ama asıl haram yememeye dikkat edelim. Asıl helal lokma yemeye dikkat edelim. Elimizin emeğiyle efendim helal minallah şöyle temiz, pak rızıklarla Rabbimiz cümlemizi mevzuk eylesin. Ela Rabbimiz. ala edullüküm alâ khiyâbi <gülüyor> hâdihil ümme ellezîne izâ rââhumu nâsû zekarullâhâ ve izâ zekar zükire zükirellâhu eindehum eâlu alâ zikri i̇bn Şahin rahmetullahi aleyh, Abdullah İbn-i Abbas radıyallahu anh ma'dan rivayet etmiş bu ikinci hadisi şerifi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki size bu ümmetin yani ümmeti Muhammed'in en hayırlılarını bildireyim mi? Kılavuzu geleyim, göstereyim, kendiniz belki anlayamazsınız, bilemezsiniz, teşhis edemezsiniz, tefrik edemezsiniz, fark edemezsiniz, şaşırırsınız, dış görünüşe bakarsınız, aldanırsınız, ben size işin özünü, doğrusunu öğreteyim mi, bildireyim mi, delalet edeyim mi diye söyledi. Ve arkasından kendisi izah buyurdu. Bu ümmetin en hayırlıları kimler imiş? Ellezîne o kimseler imiş ki izâ ve ahmun nâsu zekerrullâh. İnsanlar halk, insanlar. O kimseyi gördüğü zaman Allah'ı anıyorlar. Allah akıllarına geliyor. Bu insanların en hayırlısı. Çünkü hakikaten biz mesela, hayatımızda bunun misalini çok görürüz, herkes adamına göre konuşur, sarhoş gelir, karşısında hocayı gördüğün zaman efendim ağlamaya başlar, özür diler, hocam ben bu günahlara düşecek adam mıydım da şöyle oldu da böyle dertliyim de adamına göre konuşuyor. Halbuki karşısında kendisi gibi bir başka edepsiz görsen, ikisi kapı kapıya verirler, daha kötü şeyler yapabilirler. Yani adamına göre konuşma oluyor. Demek ki bir insan görüldüğünde karşısındaki kimseye Allah'ı hatırlatıyorsa o kimse bu ümmetin hayırlısıdır. Gördüğü zaman kişi Allah'ı hatırlıyor. Günahlarını düşünüyor, ahireti düşünüyor. Efendim sevap iş yapma aşkı, şevki, muhabbeti artıyor. Günahlardan kesilmeye efendim içinde bir öbbet beliriyor. Tamam. Bu insanın manyetik sahası daha böyle görünüşü karşısındakine müspet bir yapıyor. İşte bu adam hayırlı adamdır. Kimi insanda gördüğü zaman insan aklına fitne fesat, kötülük gelir. Diğer bir gördüler mesela Hadi bakalım bir fıkra anlat, bir hokkabazlık et, hadi bakalım bir şarkı söyle, hadi bir gazel at. Yani onun ne, neden meşhur olmuşsa, o meşhur olduğu şeyi isterler ondan. Demek ki insanın göründüğü zaman Allah'ı hatırlatması lazım. Bu da nasıl olacak? Yani biz Allah'ın ümmetinin hayırlı fertleri olmak istiyorsak, kendimize çeki düzen vereceğiz. Kılığımız kıyafetimiz İslam kıyafeti olacak bir kere. Dış görünüşünden baktığı zaman, bu İngiliz, bu Alman, bu efendim İtalyan, şu İspanyol, şu Zenci. ama Müslüman ile Hristiyan arasında fark ne? Yani e, Müslümanın kıyafeti başkadır, yüzü başkadır, yüzündeki nuru başkadır, simahın fi vücubihim min etheri sücud yüzlerinde secde etmekten dolayı Allah bir nuraniyet vermiştir, alameti vardır bu anlar ama bir de dış görünüş itibariyle tamam Hafız efendi derler, nereden bildin benim hafız olduğumu, yani benim medreseye gittiğimi, şey yaptığımı mı gördün? Hayır, tipinden anlarlar. Hemen, filanca e, partiden misin diye soruyorlar bazen, yakıştırıyorlar yani, hemen bir belli yere yakıştırıyorlar. Yani belli bir tipi oluyor insan Demek ki dış görünüşümüze dikkat edeceğiz ama dış görünüş kalıptır, çok önemli değil. Asıl içimize dikkat edeceğiz. Kalbimize dikkat edeceğiz. allah Teala Hazretleri kalbi park olan, niyeti halis olan, duyguları temiz olan, kulluğu iyi olan, içi dışı efendim müzeyyen olan kullardan eylesin cümlemizi. Ve ذُكِرَ اللّٰهُ اِنْدَهُمْ اَعْنُوا عَلَى زِكْرِهِ Bu ümmetin hayırlılarının bir vasfı görüldüğü zaman, görüldükleri zaman Allah'ı hatıra getirmeleri Bir vasfı bu. İkinci vasıfları da yanlarında Allah anıldığı, hatırlanıldığı zaman o zaman da Allah'ın zikrine yardımcı olmaları. Yani şimdi kişi Allah'ı onların yanında hatırlamış. Eh Allah'ı hatırlayınca insan ne yapar? Tesbih çeker, namaz kılar, hayırlı işle meşgul olur, kötü işten çekilir plan İyi işlere girişir. İşte o iyi işlere de yardım Yardımcı olacak. Demek ki dış görünüş itibariyle hiç söz söylemesek de insanlara Allah'ı hatırlatacak bir tavırda olacağız. Bir, eğer Allah'ı hatırlıyorsa çevremizdeki insanlar tamam biz Allah'ın kuluyuz, Allah'ın yolunda yürümemiz lazım. Onların yapmak istedikleri hayırlarda da yardımcı olacağız. Destekliği vereceğiz, Onların o hayırı yapmasına yardımcı olacağız bu başkasının hayır işlemesine, Allah yolunda yürümesine yardımcı olmak da ikinci vasfıdır. Bu ümmetin en hayırlılarının ikinci vasfı odur. Onun için muhtemelik kardeşlerim ben diyorum ki acizane fakirane, nerede bir hayırca derneği, cemiyeti varsa girin, boş durmayın, kendi kabınıza çekilmeyin, evinize büzülmeyin, kapınıza, ö, odanıza kapanmayın, Etrafınıza bakın. Hayır yapma imkanlarını araştırın. Nerede bir hayır müessesesi varsa, bir hayır çalışması varsa orada ikilin. Yapabileceğiniz hayır yapmaya çalışın. Çünkü meydanı kötüler bulursa meydanda kötü işler yaparlar. Siz meydanları doldurursanız kötülere yer kalacak? Onlar kalacak? Onlar da yola gelirler. Onlar da sizi görürler. Onlar da yola gelirler. Çünkü sizi gördükleri zaman Allah hatırlarına gelir. Onun için hayır derneklerine koşun. Yoksa hayır derneği kurun. Hocam kim uğraşacak demeyin. Haftanın bir iki gününü Allah rızası için o işlere sahip edin. Çevrenizde cami mi yapılacak? Caminin çevresi mi güzelleştirecek? Dullara mı bakılacak? Yetimlere mi bakılacak? Öksüz çocuklar mı evlendirilecek? Yuvası yıkılatlar mı yapılacak? Dargınlar mı barıştırılacak? Mahallenin çamurlu yolu mu döşenecek, tamir edilecek, efendim mahallenin filanca ihtiyacımı yapılacak, çeşmesi mi yok, köprüsü mü eksik, İşte bu hayırlara Müslümanların koşması lazım. Çünkü Müslüman tepeden tırnağa fayda demektir. Susarsa faydadır, konuşursa faydadır, yürürse faydadır, durursa faydadır, faydalı işlere koşacağız. Bu ömür rüzgar gibi gelip geçirebilir. Bir zaman gelir insan dizi ağrıma başlar, bir zaman gelir beli ağrıma başlar, bir zaman gelir eli ah ah der gençlikte, ah gençlik ne, ah gibi gençlikler. ama gençlikte de yapıyor insanlar. Gençlik de geçiyor, e, o zaman da şeytan şöyle aldatıyor, hadi şimdi keyfine bak ihtiyarlık yaparsın. Gençleri şeytan nasıl aldatıyor, gidiyor onların yanına diyor ki, daha senin ömründe nice yıllar var, önünde nice uzun zamanlar var, sen şimdi keyfine bak, felekten kamunu al, biraz keyfine bak, gençsin, delikanlısın, oyna, gez, dolaş, falan. imanet, ihtiyarlayıcı yaparsın, sakal bırakırsın, hacca gidersin, emekli olduktan sonra hayırlı işlere o zaman geçersin. <gülüyor> eh doğru diyor, o, zaten arkadaşlarla sinemaya gidiyor, tiyatroya gidiyor, futbola gidiyor, efendim, deniz kenarındaysa plaja gidiyor, yüzmeye gidiyor filan Herkes, hiç, yani şeytanı, şeytanın hünerleri çok, herkesi bir türlü aldatıyor, gençler nasıl aldanıyor, ihtiyarlıkta hayır yaparım diye aldanıyor. Halbuki ihtiyarlık gelince de bu sefer diyor ki ah vakit geçti. Yani nasıl yapayım benim ağrıyor. Hadi şu hayra gel diyorsun. Benim ağrıyor. Dizim tutmuyor. Başım efendim. Şuram rahatsız. Buram bilmem ne diyor. veya çocuk çocuk derdi diyor. Geçim derdi diyor falan. Onun için bunların hepsi birer aldatmacadır. Şeytanın bir tuzağıdır. Hilesidir. hayır nerede yakalarsan yap. Hangi çağda yakalarsan yap, efendim ne mı gücün yeterse hemen o anda yapmaya çalış. Dün bana bir şey anlattı, bir hacı anlattı, bir hacı kardeşim, ben diyor, küçüktüm diyor, rahmetli, çok cömertti diyor, yanına giderdim el öpmeye diyor, yastığının altına elini sokardı diyor, bin lira çıkarsa o zamanın parası yani, 40 sene, 50 sene öncenin şeyi, bin lira çıkarsa Al evladım şu binleriyi. Bununla şu kadar simit alınır. O kadar simidi al, götür filanca öksüzler yurdunda hepsine dağıt. On binlere çıkardı bazen diyor yastırın altında. Al evladım bu on bin lirayı Filanca bakkala gidip orada bir kavanoz, üç kavanoz reçel al. Filanca efendim yere git, oraya onları ver, onlar yesinler. Daha böyle hayırda görürdüm diyor. Yani. Onun gibi eli açık insan görmedim diyor. E Allah da çocuklarına öyle varlık vermiş ki, o hacı amcanın, öyle varlık vermiş ki Ankara'nın en güzel yerlerinde, en büyük binalar, en yüksek şeyler onun çocuklarına nasip olmuş. Demek ki ananın babanın bereketi, öyle hayırlı babaların, annelerin, evlatları da rahat ediyor. Allah bizleri hayırlara koşucu eylesin, hayırları işleyici eylesin ela edullukum alel kulafa'i minni ve min ashabi ve minel enbiya'i kabli hum hamiletul qur'ani vel ahadisi anniy ve anhum fillahi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadisi i şerifi el hatib el hatib bi'radi fi hadis hadis kitabında değlemeymişle defter dersinde rivayet Efendim, daha başka kaynaklarda da geçiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben size benim arkamdaki halifelerimi, yerime makamıma geçecek olanları halefim olacakları, benim ashabımın halifelerini, yani ashabımın yerine geçecek olanları ve benden önceki peygamberlerin makamına kaim olacak olanları, o mertebeleri, o makamları işgal edecek olan kimseleri bildireyim mi? Hüm hameletul Kur'an ve el-ahadisi anmi ve fillahi ve dillah. Bunlar Kur'an-ı Kerim'i ilmine agah olup bu asla sahip olur efendim temsil eden öğrenmiş olan başkalarına anlatan taşıyan hameli Kur'andır ve <gülüyor> ahadisi annim ve abum benden ve benden benim o zikrettiğim asabımdan benden önceki peygamberlerden nakledilen Allahü Teala Hazretlerinin dininin öğrenilmesine müteallik sözlerimi nakledenler fillah Allah yolunda ve lillah Allah için bunları nakledenlerdir diye buyurdum. Demek ki bir insan Kur'an-ı Kerim'in ilmini öğrenirse bunu başka insanlara anlatırsa, Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerini dinler öğrenirse bunu başkalarına Allah rızası için Allah yolunda hatlederse Bunlar ne makamda oluyorlar? Peygamber efendimizin halifeleri makamında, ashabının halifeleri makamında oluyorlar. Daha önceki peygamberlerin halifeleri makamında oluyorlar, halefleri makamında oluyorlar. Çünkü, Kur'an-ı Kerim Allah'ın emirlerini bildiriyor. Hadis-i Şerif'te allah Teala Hazretlerinin yolunu bize öğretiyor. Onun için bizim de, bizim grubumuz olarak yaptığımızda elhamdülillah budur. Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerini okuyoruz, naklediyoruz, dinliyoruz, defterlere kaydediyoruz, barıpları alıyoruz, teyplere çekiyoruz, ondan sonra onları başka kardeşlerimize çoğaltıp veriyoruz. Onlar dinliyorlar. Demek ki Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş diyorlar, hallerini düzeltiyorlar, hayra vesile olmuş oluyoruz. Bir insan, bir kimsenin yanlış yolunu düzeltmesine vesile olsa, sevaba girmesine vesile olsa ya sevaplı bir iş yapmasına vesile olsa o yaptığı sevabın bir nüshası, bir misli aynısı ona sebep olan kimseye de verilir. Demek ki ben günahkar, aciz, nankis kardeşiniz buradan bu hadisi şerifi size naklediyorum. Bu hadisi şerifi de efendim hocamız kitaplardan almış, buraya yazmış. Hocamız bir kere o hayırı yapmaktan aynen bir sevap alacak ben günahkar, aynen bir sevap alacağım. Siz dinleyip de naklediciler aynen o sevabı alacaksınız. Bunu dinleyip de yapan kimseler o yaptıklarından dolayı o sevabı alacaklar. Yani bizim işi, gücü, memuriyeti, bilmem e, ticareti bırakıp Allah'ın dinini yaymaya koşmamız lazım. E hocam o zaman nereden geçineceğiz? Sahabe-i Kiram nereden geçindi kardeşlerim? Bizim Allah'a tevekkülümüz az. Eğer Allahu Teala Hazretlerine tevekkülümüz tam olsaydı Kuşlar gibi Allah bizi beslerdi. Nasıl kuşlar böyle çik çik çik ağızlarını açıyorlar da böyle gıdalar geliyor. Nasıl örümcek bodrumun dibine yuvasızını kuruyor, ağrını geliyor da rızkı kanatlarını pır pır pır pır uçup oraya geliyorsa Allah rızkını gene insana verir. Ama ben dahil tahsilim içinde, sizlerde de öyledir, hepimiz korkuyoruz ki acaba mesleğimiz olmazsa aç mı kalırız? Acaba açık mı kalırız? Halbuki Allah yolunda yürüse insan Allahü Teala Hazretleri hem dünyasına hem ahiretine yardımcı olur. Madem ki, madem ki tam manasıyla kendimizi Allahü Teala Hazretlerinin dinini yaymaya veremiyoruz, madem ki Peygamber Efendimiz de, eh, insanın ihtiyacını gidermek için çalışmaya hakkı vardır diye müsaade etmiş. O da meşru. Yani ticaret yasak değil. Sanat yasak değil. Çalışabilir insan. Dost şeyine, ailesini kimseye muhtaç etmemek için, kendisi el açmamak için. Bir akis para kazanıp hayır yapmak için çalışabilir. Tamam. Madem bu müşahede var, bari boş zamanlarımızı verelim Allah yoluna. Yani hiç olmazsa akşamlarımızı verelim. Hiç olmazsa cumartesilerimizi, pazarlarımızı verelim. Ama biz zalim insanlarız. İnsafsızızız. Haftanın yedi günü, altı günü dünya için çalışıyoruz, yedinci günü de altı gün dünya için çalıştık, biraz dinleneyim diyoruz, gene dünya için yan gelip yatıyoruz. 11 ay dünya için çalışıyoruz, 12 ayda çok yoruldum diyoruz, gene dünya için plaja, yazlığa, gezmeye, tozmaya gidiyoruz. Yani sizler değil de halkımızın umumi yapısı bu tarzda oluyor, bunu yapmayalım. Biz ne yapalım? Hiç olmazsa rızkımızı kazanmak için harcadığımız zamanın dışını Allah'ın yoluna hizmete tavsiye ederim. İkili çalışmamız olsun. Bir, dünya kazancı kazanmak için daireye gidiyorsak ona, dükkana gidiyorsak buna bu çalışmamızı yapalım. İki, oradan kalan vakitlerimizi televizyonun karşısında, radyonun karşısında, gazinoda, efendim, eğlence yerinde, gezmede, tozmada helak etmeyelim. Telef etmeyelim, Allah yolunda çalışalım. Bir kimseye bir hadis söylesek, yazdırsak, ölesek yarım. Ben küçüklere şöyle oturduk, baktım abur konuşuyorlar. Çocuk değil mi? Yani küçük daha, okula, okula gitmiyor çocuklar. Dikkat ettim, tekerlemeleri din dışı tekerlemeler, yani duydukları şeyler, abur şeyler. Hiç ses çıkartmadım, kendim başladım. Hasbi Rabbi Celle Allah, ma kalbi gayrullah, nur muhammed sallallahu, la ilahe illallah. 1-2-3-5 böyle, şimdi ben mouse'dan böyle makamla söylüyorum, bekliyorum. Biraz sonra baktım, çocuk o oyunun içinde eski manasız tekerlemesini unuttu, baktım Hasbi Rabbi Celle Allah diyor. Yani oyunun içinde ben ona gel şunu öğret desem öğren desem belki zorlanacak. Bir kardeşimizi duydum çok beğendim. Efendim zengin çocuklarını koleje götürüyormuş. Şimdi minibüsle. Koleje götürüyormuş, getiriyormuş. Koleje götürüyormuş, getiriyormuş. Şimdi o çocuklarını koleje, koleje gidiyorlar ama giderken gelirken o yolda geçen zaman içinde bütün soruları öğrenmişler. Demek ki kardeşlerim istersek, yani yere düşsek, düştüğümüz yerden bir avuç toprakla kalkar, yine bir fayda sağlarız. Çalışmıyoruz. Yani çalışmadığımız, az çalıştığımız için memleketin durumu bozuluyor. Demek ki çocuğu koleje götürürken bile, servis minibüsünde bile din öğretilebilirmiş. Demek ki çocuk oyun oynarken radyoyu açarsan bir de ters misalini söyleyeyim. Bir yerde ben çalışıyorum, Tez yazıyorum başım böyle şey, perdeyi kapattım dışarıdan görüntü gelmesin diye dışarıdan mahallenin küçük çocuklarının oyunu kulağıma geldi tüylerim diken diken oldu ne diyorlar? çadırımın üstüne şıp dedi damladı, Allah canımı almadı, almadı şöyle perdeyi açtım baktım köçek gibi de oynuyorlar şurada bacak kadar, benim bacağım kadar 40 santim, 50 santim çocuklar Allah'ım yarabbim sen bunları virahlardan sakla, bunu nereden öğrendiler? ya televizyonlar öğrendi ya da annesi babası aldı, onu bir gazinoya bir şeye götürdü, orada gördü çocuk. Efendim, tam böyle çinginelerin, köçeklerin oyunu gibi oyun oynuyordu. Çocuk orada onu oynuyor. Bir iki gün sonra da bizim bu mahalleye geldim. Bu özel sitesine geldim. Burada da baktım, çocuklar oynuyor. Bakalım bunlar nasıl oynuyor diye baktım. Bunlar da bir tanesi kaşın üstüne çıkmış, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yani namaz vakti bilen değil, ezan okuyarak oyun oynuyor. Neden? Burası Müslüman mahalle. Burası Müslüman mahalle olduğu için buradaki çocuk Allah hekber diye oynuyor. Öbür taraftaki çocukların anneleri, babaları çocuklarının eğitimine dikkat etmedikleri için çingene terbiyesiyle yetişiyor. Efendim, eee, tarafta bir efendim servis şoförü mesuliyet duygusu taşıdığı için bütün çocuklara Kur'an surelerini zahmet çektirmeden, yük yapmadan öğretiyor ve ömür boyunca o çocuklar o sureleri okudukça o kimsenin defterine sevap yazılacak. Öldükten sonra da yazılacak. Ölecek o şahıs. O adamlar büyük adam olacaklar, o sureleri okudukça hala ona cevap yazacak. Onun için vaktimizi ikiye ayıralım. Daha birkaç bölüme ayrılabilir de, bir bölümü dünya içinse, geriye kalan hiç olmazsa serbest vakitlerde Allah'ın dinine yardımcı olur. Geçenlerde bir mecmuada yazmış, dinsiz birisi, münkir, dinsiz. Efendim diyorlar ki Allahsız. İnsan Allahsız olamaz. İnsan imansız olur. Allahsız olmak mümkün değil. Çünkü Allahlar. Allahlar Allah var olduğu için Allahsız sözü yanlış. İmansız, mümkün. Birisi diyor ki, e, Müslümanların adedi ne kadar ki? Yüzde yedi bile değil. Saldır, yenersin bunları diyor. Mecmuasında öyle yazmış. Yani bu en iyi savunma hücumdur. Binaenaleyh saldırın ey dinsizler, imansızlar. Müslümanların adedi çok değildir, yenersiniz onları diyor. Yani ses çıkartmadığımız için, şuursuz olduğumuz için, parça parça olduğumuz için, bölük bölük olduğumuz için adamcağız fukarancık cesaretlenmiş de, zavallı biçare, az sanıyor. Müslümanları az sanıyor. Onun için çalışacaksınız, Allah yolunda dinimize hizmet edeceksiniz. Edin inşallah, edelim. Öbür hadisi şerif Ela erkike bir rukyetin rakani biha cibiru ''Tekûlu bismillâhi erkîke wallâhu yeşfîke min filli dâin ye'tîke ve min şerrin nefâsâti fil ukadî ve min şerri hâsidîn îzâ hasede terkî bihâ selâse merrâti.'' Müşterdirekte Rahmetullah Aleyh yazmış, Ebu Beire radıyallahu anh rivayet etmiş ki, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, muhatabı olan kimseye demiş ki Ela RP'ye bir Cebrail aleyhisselamın bana okuduğu bir duayı tedavi maksadıyla okumuş olduğu bir duayı ben sana okuyup seni tedavi edeyim mi muhatabına böyle buyurmuş Peygamber Efendimiz. Demek ki Peygamber Efendimiz rahatsızlandığı zaman Cebrail Aleyhisselam da gelmiş, Peygamber Efendimiz'e bu mübarek kelimeleri okumuş, Peygamber Efendimiz'in de rahatsızlığı, şifa bulmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o sahabisine diyor ki, Cebrail'in bana öğrettiği duayı ben sana edeyim mi? Öğreteyim mi? E, edeyim de sen de şifa bul diye. Dua, şifa duası efendim Öğretmiş. Dua şu Bismillahi tekulu Şöyle dersin diyor Peygamber Efendimiz Öğretiyor yani Tabi bunu hafızası kuvvetli olan Baba yiğitler bir dinleyişte hafızasına alırsa alır ve hafızasında karıştıracaksa kalemini çıkartır Defterine yazar Şifa duası bu Peygamber Efendimizin Cebrail'den öğrenip de Ümmetine öğrettiği duadır Hatırınıza tutun, hastanıza okuyun Bir iznillah şifa bulur Çünkü şifa Allah'tandır ilaçtan değildir. Doktordan değildir. Şifa Allah'tandır. Bazen duayı vesile eder, bazen doktoru, bazen ilacı vesile eder. 167. sayfanın ilk hadisi şerifi birinci ciltte. Bismillahirrahmanirrahim. Ben seni Allah'ın adıyla okuyup efendim tedavi ederim. Şifa dilerim demek. Bismillah. Tabii her şeyi ile yapacağız. Allah adıyla yapacağız. Allah adı olsa bir işin önü, herkes öfter. Olmaya anın sonu. Bir işin başı Allah oldu mu, sonra güdük olmaz. Sonra da hayırlı gelir. Bismillah diyeceğiz önce. Bismillahi er Seni Allah'ın adıyla efendim, e, tedavi ediyorum. Şifanı Allah'tan istiyorum demek. Wallahu yeşfike. Şifayı sana Allah verecek. Celle, Celle. Şifa'yı kim veriyor? Allah veriyor. Ne karşı şifa? Min külli daim yetiğe. Sana gelen her bir hastalığa karşı şifayı sana Allah verecek. Min şerrin nefasat fil ukat. Bazıları büyü maksadıyla bir insana kötülük yapmak için okurlar düğüm yaparlar düğüme üflerlerdi. O devirde yapılan birer bir büyü çeşidi, bu düğümlere üfrenlerin, o üfürmelerin büyücülerin, efendim sihircilerin şerrinden. Ve meşhur hasedin izahhaset, haset edenin haset ettiği zamanki şerrinden de Allah'a efendim korusun diye seni havale ederim. Terki birhan selasem evlat. Bu duayı üç defa oku diye tavsiye etmiş Peygamber Efendimiz. O duayı bir daha söyleyeyim. Bismillahi erkiyik wallahu yeşfik min kulli da'in ye'tik min şerrin nefasati fil ukad ve min şerri hasedi izâ hased. Muhtemelen kardeşlerim şimdi duanın tesiri hakkında bilgi vereyim. Dua inen şeye tesir eder, inecek şeye tevsil eder buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani eee Allahu Teala Hazretlerinin efendim müsaadesi var. Duanın tesiri olur. Gelmiş bir belayı defeder. Gelmesi gelecek olan, gelmekte olan bir belayı da getirmez insanın başına. Gelecek olanı döndürtür. Gelmiş olanı kaldırtır. Duanın böyle tesiri var. Eddu'a yerruddun kadae ba'de en yubreme dua Allah'ın hükmü kesinleştikten sonra onu efendim bir, yine Allah'ın keremiyle değişmesine ve düzelmesine sebep olur. Yani kişinin istediğinin, muradının istikametinde değişmesine sebep olur. Dua sadece psikolojik tesiri olan bir şey değildir. Hani ben ona dua ediyorum, o da gönülse kalbiyle inanıyor, ondan düzeliyor. Psikolojik böyle şey yok. O da var ama Dua'nın maddi tesiri de var. Nasıl maddi tesiri var? Birisini yılan gelmiş sokmuş, zehirli yılan, gülüp yılan efendim, gelmiş sokmuş, vücudu şişmeye başlamış, ölecek adam. Çünkü daha evvel o yılanın sokup da bu hale gelmiş olan insanlar ölür. Kabile reisini sokmuş yılan caliyesi geliyor diyor ki peygamber efendimizin sahabesinden bir grubu orada kenarda duran kimselere kavmin efendisi olan başkanı olan kabile reisi olan kişiye yılan soktu sizin içinizde tedavi bilen bir kimse var mı sahabeden bir zat kalkıyor gidiyor o hastanın yanına yılan sokmuş zehirli vücuduna akıltmış vücudu şişmeye başlamış adam davul gibi olmuş ölecek yani maddi bir tesir var Oraya, o kimseye Fatiha okuyor, o sahabi. Fatiha okuyor, vücudunun şişi iniyor, hastalığı geçiyor ve kalkıyor. Tabi o şifayı bulduğu için, o dua bereketiyle ona bir sürü koyun veriyor, hediye olarak, onları almış gitmiş. Hadis-i şerifte vardır bu, yani Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde anlatılmış bir hadisedir. Dua'nın sadece psikolojik tesiri olmadığını, maddi tesiri de olduğunu gösteren bir şey. hadise. O bakımdan e, meseleyi böyle bu şekilde bilin. Allah Teala Hazretleri müsebbibül espadır. Yani sebepleri eder. Mesela sen dersin ki ya Rabbi çok sıkıştım, yiyecek yiyeceğim kalmadı. Veya çocuğumu evlendireceğim yanımda hiç param yok. Sen bana yardım et. Yani bir biraz sonra kapı çalınır, birisi gelip He, al sana 200 bin lira dün gece rüyamda gördüm gönlümden koptu çıkartır verir Allah ne yaptı onun gönlüne ilham eyledi onu getirdi parayı sana verdi şimdi birisi gelmiş peygamber efendimizin türbe-i saadetine ariflerden evliyadan bir kimse e kimse onu misafir etmemiş herhalde üstü başı hirpani, cebinde de parası yok para tutmaz ki mübarekler hayır yaparlar harcarlar aç bir ilaç Mescid-i Nebevi'ye gelmiş, demiş, iltica etmiş Peygamber Efendimiz'in kabri başında, teveccüh etmiş, demiş ki, "Ey Resulallah, senin bende senin kabrini ziyarete geldim, aç kaldım, kimseye de bir şey derdimi açıp, şey yapmayı, söylemeyi istemiyorum, utanıyorum, e, sen bilirsin, senin misafirinim, senden istiyorum gibi, böyle bir dua etmiş. Kabri başında Peygamber Efendimiz'in, ondan sonra uykusuz gelmiş, yatmış, Karnı aç, hazin, bitap, hava sıcak. Orası Medine-i sıcak ülke. Uzanmış kalmış. Biraz sonra ne kadar zaman geçtiyse bir el omuzuna şöyle vurmuş, gözünü açmış. Demiş ki, o gelen kişi kimse, dedemize bizi şikayet eden sen misin? Yani belde halkı bana yemek vermedi. Yani Allah ben sana geldim dedi ya. Dedemize beni bizi şikayet eden sen misin gel buyur sininin başına otur demiş bir sini getirmiş orada tabii o kalkmış şey yapmış o yemeklerini yemiş o getiren şahıs da Peygamber Efendimizin sülalesinden bir mübarek demek ki Peygamber Efendimizi ona şey yapıyor bildirtiyor maneviyoda o da siniyi hazırlayıp geliyor bunlar işte Allah'ın Teala Hazretlerinin Hani kitaplarda okuduğumuz, kendi hayatımızda büyüklerimizden gördüğümüz misalleri çok olan şeylerdir. Duanın maddi tesirde vardır. Manevi tesir de vardır. Psikolojik tesir de vardır. Efendim bedeni tesirde vardır. Direği de yerinden oynatır, binayı da yerinden yıkar. Yani allah Teala Hazretleri her şeye kadirdir. Müsebbibül esbaptır. Doğrudan doğruya da yapar kudretiyle bir kulunu hizmet çiğ yapar, ona da yaptırır. Nasıl isterse, mülkünde hak tasarruf eder, keyfe ma yaşar. Nasıl isterse öyle yapar. Rabbimizin e, dilemesine karşı çıkacak bir başka şey mi var? Mercim mi var? Arkasından bir hadisi şerif daha okuyalım. Ela uellimmek uellimüke mimma allemeni cibiridin. Allahumman firli hatai ve amdî, ve hezlî, ve ciddî ve lâ tahrimnî ma a'taytenî, ve lâ teftinnî fîmâ haramtenî. Übey İbn-i Ka'ab Hulvâni rivayet eylemiş rahmetullâhu aleyhü. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem buyurmuş ki muhatabı olan sahabiye ben sana Cebrail'in bana öğrettiğinden bir şey öğreteyim mi? öğrettiği bir duayı sana öğreteyim mi? O dua nedir? Şu, Cebrail öğrenmiş Peygamber Efendimiz'e o da karşısındakine söylüyor. Şöyle dua etmek istiyor yani. Allahümme ufirli hatai ve amidi Ya Rabbi sen benim hata olarak veya kasten yaptığım suçları, kabahatleri affet. Bazen insan bilmeyerek yapar, tuh hata olduğu bilmenimler Bazen de nefse uyar, şeytana uyar, bilerek yapar, pişman olur sonradan. Hata olarak, kasıtlı olarak yaptıklarım, yapmış olduğum günahlarımı yarabbi benim mağfiyat Ve hezli ve ciddi mizah yoluyla veya ciddi olarak, şaka gibi yaparken veya ciddi gibi yaparken işlediğim günahlarımı affeyle. İnsan bazen efendim, şakayı çok yapıyoruz, umumiyetle yapılıyor. Hatalı şeyler oluyor, günahlara giriyor insan. Hata olarak yapar, bazen de ciddi olarak yapar günahı. İşte hata veya ciddi, kasıt veya efendim unutmak suretiyle yaptığım her çeşit günah affet. Ya Rabbi! Demiş oluyor, manası bu. Ve lâ tahribnî bereketemâ teyit edeyim. Ya Rabbi bana verdiğin şeylerin bereketinden beni mahrum etme. Çünkü bir şey, Bereketsiz oldu mu, insan onun hayrını görmez. İnsan onun bereketiyle beraber ver, bereketinden beni mahrum etme, bereketsiz eyleme. Duanın bu kısmının manası bu. وَلَا teftin mi? فِي مَا حَرَمْ Bana vermeyip, mahrum ettiğin şeyden dolayı da beni fitneye düşürmek. Çünkü insan Allah'ın vermediği şeyden dolayı bazen ona karşı isteği olursa günahlı yollara satar veyahut verilmemesinin acısına tahammül edemez de o zaman feryadı basar. Yani biraz efendim taşkınlık yapabilir. Allah-u Teala Hazretleri'nin takdimine rıza göstermeyebilir. O zaman da sevabı elden gider. O bakımdan duanı bu kısmında da yarabbi bana vermediğin şeyde ben edebimi takılayım, beni ondan dolayı fitneye uğratma, o vermediğin şeyi alacağım diye haramlara satmayayım veyahut elime geçmedi diye sana asi gelmeyeyim demiş oluyor. Bu duayı da belki yazarlar diye bir kere daha Cebrail öğretmiş madem. Efendim bir kere daha tekrar edeyim Allah'ın fil hatai ve anbi ve hezli ve ciddi ve la tahrimli ma a'tayteni ve la teftinli haramteni Bir de bundan sonraki üçüncü duayı size okuyacağım. Bununla vaktimiz tamam olacak galiba bitireceğim. ama bu dua şahane hepimizin ezberlemesi gereken bir dua olacak. Peygamber Efendimiz bu 3. duada buyuruyor ki Ela uallimuke kelimatin men yuridullah bihi hayran yuallimuhu inne iyyahu. Sümme la yunsihuhu iyyahu ebeden. inni daifun tekellif ridake daifiy ve kuz ile al khair bin asiyet ve j al islamı müntaha rıdai Allahu ma inni zayıf fakavni ve inni zelil faiizni ve inni fakir fırzukni taberani de ibnul mer radıyallahu Abdullah bin Amr radıyallahu anhumadan efendim ve daha başka kaynaklarda başka e, ravilerden gelmiş bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki dikkat et ki sana bazı kelimeler öğreteceğim. Allah bir kimsenin hayrını istemişse bu kelimeleri ona öğrenmeyi nasip eder, öğretir ve sonra da o kelimeleri ona asla unutturmaz. Yani Allah'ın hayrını murad ettiği kimse bu kelimeleri beller ve unutmaz. Allah unutturmaz, hayırını istediği zaman. Çünkü bu dua kıymetli. Bu dua neymiş? قُولِ اللّٰهُ مَا اِنِّي دَعِفٌ فَقَوْمُ ف۪ي Birinci cümlesi şu, ''Ya Rabbi, ben bir zayıf kulum. Beni, senin rızan yolunda şu zaafımı giderip kuvvetlendir.'' Zayıfım, gücüm yetmez. İbadet yapmak istesem, uygun geliri yapamam koşturmak istesem derman kesilleri yapamam, elimi kaldıramam. Efendim şeytana uyabilirim, nefse uyabilirim. Arkadaşlarımın efendim fikirlerinden dolayı çeşitli böyle etrafımdaki şeylere mukavemet edemeyebilirim. zayıfım ya Sen benim için yolunda kuvvetlendir. Zaaflımı gider, bana dini bakımdan bir kuvvet ver. Çünkü gücü kuvveti insana Allah veriyor. La hal ve la kuvveti, illa billah olduğu için verirse Allah veriyor, vermezse Allah vermiyor. Bir kimse şimdi camiye gelmişiz biz. Allah nasip etti de geldik. Bu büyük bir lütuftur. Allah bizi evine misafir olarak kabul etti. Misafire nasıl ikram verilirse bu gelenlerin hepsinde de bir ikramı var Allah'ın. Önce adam gelmedi. Filanca adam evinde kaldı, televizyonun başında kaldı. Neden? Allah ona evine gelmeyi nasip etmedi de ondan aklına geldi nefsi karşı çıktı vicdanı bir kere daha dürttü efendim bilmem tembelliği galip geldi aman işte her zaman gidiyorum bu sefer de gitmeyeyim dedi bilmem nefeler yaptırtmayan Allah muvaffak eden Allah'tır onun için dönüp dolaşıp ona yalvarmamız lazım Rabbi beni kuvvetlendir de senin yolunda kuvvetli olayım da ibadetler yapayım zayıf düşüp de sana günahlar işlemek durumuna düşmeyeyim demiş oluyor bu doğa çok önemli İkincisi ve huz ilel hayrı bi nasiyeti Ya Rabbi nasıl böyle koyunun, keçinin, atın perçeminden tutarlar, çekerler sahipleri ipi falan yoksa, yuları yoksa çekip götürürler. Kulağından, boynuzundan hani. Sen de benim şu perçemimden beni tut, beni hayra götür Ya Rabbi. Yani ben istesem de, istemesem de çünkü bazen kuzuyu getirmek istersin diretir, keçiyi getirmek istersin diretir ama kulağından çekip götürürsün. Yani demiş oluyor ki Dua kimse, ya Rabbi ben belki nefsime uyarım, şeytana uyarım da yapılması gereken şeye canım yanaşmaz, gelmek istemez. Sen beni istemesem de hayra getirt. Çek getirt ya Rabbi. Yani keçinin diretmesine rağmen sahibinin çekip getirdiği gibi ben istemesem bile beni hayra getir ya Rabbi. Güzel bir dua. Tabi Peygamber Efendimiz'in öğrettiği. Veçalil İslam'a münteha gaiyeti yar Rabbi İslam'ı benim rızamın hedefi müntahası eyle. Yani ben İslam'ı isteyeyim, İslam'ı seveyim, gayem Müslümanlık olsun. Beni bu hale getir. Yani herkesin dünyada bir muradı vardır. Kimisi para sahibi olmak ister, kimisi mevki sahibi olmak ister, kimisi keyif çatmak ister, kimisi şunu yapmak ister, bunu. Yani bizim bizim gayemiz ne olacak? Bizim gayemiz Allah'ın rızasını kazanmak olacak ve Allah'ın dini olan İslam'ı kusursuz yaşamak olacak. Bunu isteyeceğiz Allah'tan. Ya Rabbi benim gayem İslam olsun başka bir şey olmasın. Çalışmalarımın hedefi sonucu gözüme diktiğim hedef İslam olsun. Beni bu hale getir Ya Rabbi. Arkasındaki de, yine duanın devamı Allahumme, inni daifun fe kavini. tekrar ediyor. Ya Rabbi ben zayıfım beni kuvvetlendir. Ve inni zelilun fe ey zeni Ya Rabbi ben hor zelil bir kulunum. Beni aziz et. Çünkü insan günah işledi mi hor oluyor, zelil oluyor. Allah indinde kıymeti yoksa git kulum istemedim seni kapımdan defol derse Rabbimiz bizi kovarsa nereye gideriz? Ben zelilim Ya Rabbi sen beni aziz eyle. Yani kıymetsizim, horum, biçareyim. Sen beni kıymetli, aziz, itibarlı eyle. Ve inni fakirum, ferzukmi. Ya Rabbi ben, ben fakirim, sen rızıklandır. Muhtacım, fakirim, ihtiyacım var, yoksulum, sen beni rızıklandır demiş oluyor. Muhterem kardeşlerim, bu duayı iyi belleyin. Çünkü Allah bu duayı efendim hayrını istediği kimselere öğretir. Bak kiminiz Konya'dan geldiniz, kiminiz efendim biliyorum başka şehirlerden çıktınız geldiniz. Bu bu seyahatin bedeli ne kat kat ödettirir yani bu dua. Bunu yazın, hatırınızda tutun ve böyle bu duygulara sahip olarak bu duayı Rabbinize yapın. Her türlü hayırlara erersiniz. Allahumme inni daifun Allahümme inni da'ifun fe kavvi fi rıda ke da'fi ve huz ilal hayri binasiyeti ve ac'alil islama münteha rıda'i Allahümme inni da'ifun fe kavvini ve inni zelilun fe e'izzeni ve inni fakirun ferzukni bir kere daha hafifçe söyleyeyim Allahümme inni da'ifun fe kavvi fi rıda ke da'fi ve huz İlal hayri binasiyeti vecalil islame münteha rudaye Allahümme inni daifun fe kavini. ve inni zelilun fe eizzeni. ve inni fakirun ferzukni Allahu Teala Hazretleri bizi fazla keremiyle güçlü kuvvetli has haris Müslümanlar eylesin. Çünkü Müslümanın kuvvetlisi zayıfından daha hayırlıdır. Hayrı çok yapar. Rabbimiz bizi kuvvetli Müslümanlar eylesin. Ve rızası efendim bizim bu eksikliklerimizi giderip bizi pehlivan gibi sağlam kadek bir kuvvetle eylesin. Biz istesek de istenesek de nefsimiz bize oyun etse de çevremizde çeşitli maniler cirit assa oynasa, oynasa da ayağımıza çelmeler takılsa da Rabbimiz bizi hayırlara efendim çekip götürsün, hayırlara vesile eylesin çalışmalarımıza. Ve bizim gayemiz daima İslam olsun. İslam'ı has halis, asli bir yaşamak olsun. Rabbimiz bizi kuvvetlendirsin. Bizim zelilliğimizi, horluğumuzu izale edip bizleri iki cihanda dünyada ahirette aziz eylesin. Galip eylesin, şerefli eylesin. Ve bizi kimseye muhtaç etmeyip, kimsenin önünde boyun büktürmeyip, el açtırmayıp Kerem'iyle gani eylesin. Bir hürmeti Şehri i şaban ve bi hürmeti leylatil ve bi hürmeti esrar-i suretil fatiha. Allah. Allah. Rasulullah sadık ve âlim, fakser aleyhi tekeunu Amen. <laughs> Amen. Şeytan Rjeem Bismillahi -ja Rasulun -um min aziz. Azizun alehim a anittum harisun alekum bil mu'minin rauzul rahim. -ra hasbi Allah. La Aleyhī tevekkel tu vehu a arşil azīm. Subhak Allāhi al-azīm, Rabbil izzat. Ama yasitun. Bismillāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. Amin. Sūhān Rabbyalalī al-ʿAlal rahām. Alhamdulillahi hāk hamle. <gülüyor> Bismillāhi <gülüyor> r-Raḥmāni r-Raḥīm. Amin. Sūhān Rabbyalalī al-ʿAlal rahām. Alhamdulillahi hāk hamle. Bismillāhi r-Raḥmāni Elhamdülillah ya Rabbena ya Rabbena ya Rabbena ya Erhamer Rahimin ya Erhamer Rahimin ya Erhamer Rahimin acizane acizane yaptığımız ibadetlerimizi taatlerimizi zikirlerimizi tesbihlerimizi kıraati hadisi şerifimizi kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan dört adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i hatmaha canımızı zikir ve tesbih hatmımızı ibadet ve taatlerimizi lutfunla kereminle ahseni ile makbul eyle. Ya Rabbi şu aciz, naçiz, kusurlu, eksikli ibadetlerimize, rahmetine, ikramına, ihsanına vesile eyle. ecil cezil ve sevabı ı kesil ihsan Ya Rabbi hasıl olan hücrum ve subatın mislini. Evvelen ve hâseten Peygamber Efendimiz muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine şu mübarek cuma akşamında acizane fakirane arz ve hibe ve hediye eylelik vasıl eyle. Ya Rabbi Peygamber Efendimiz'i cümlemizden hoşnul eyle. Şefaatini cümlemizi nail eyle. Sünnetini ihya edeyip şehrin sevapları kazanmayı cümlemize nasip eyle. Peygamber Efendimizin cümle halinin hakî asabının cümle etvaının ve akbabının ruhlarına vesaire, ve Enbiya ve müzeninin ervaına cümle evliyaullahın ve hasreten ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan saadat ve meşayih-i rukaliye'mizin ve din büyüklerimizin müştehit imamlarımızın alimlerimizin, fazıllarımızın, kamillerimizin ruhlarına hediye eyle ahirete göçmüş olan analarımızın, babalarımızın, dedelerimizin, nenelerimizin, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, dostlarımızın, arkadaşlarımızın yakınlarımızın ruhlarına ikram eyle. Bize dua vasiyet etmiş olanların, bizden dua bekleyenlerin, bizim üzerimizde hakkı olanların ruhlarına ikram eyle. Şu fetheden fatihlerin, şahitlerin, Amin. şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, ashabu hayratu hasenatın ruhlarına ikram eyle. Amin. Beldemizin